Yedinci Hadis Ebu Hureyre, resul Ekrem Hazretlerinden rivayet eder ki, resul Ekrem Hazretleri buyurdular, Sizden biriniz teheccüd namazı kılmak için kalksa, iki rekat hafife, yani kısa, ağır ve uzun, sıkıcı olmayan sureler ile başlasın. Ta ki nefsine kolay bir iş yapıp, geri kalan namazı sevinç üzere eda ederek, Tediric ile tabiatına ibadeti muhtaad eylemiş olsun. Ve namazını iki rekat hafife ile iftitah etsin. Başlasın diye tabirden Murat, teheccüd namazını iki rekata taksis edip kasretmek layık olmadığına işarettir. En azı dört yahut altı rekat kılmak münasiptir. Sekizinci hadis Zeyd bin Halid'den Mervi'dir buyurdular ki, Seferde bir gece resul Ekrem hazretleri teheccüdü nice kılar, diye ihtimam ile bakar ve hıfsederdim. Zeyt Zeyd buyurdu ki, resul Ekrem hazretlerinin teheccüd namazına layıkıyla haberdar olmak için, resul Ekrem hazretlerinin kapısının eşiğine başımı koydum. Yahut çadırına dayandım ve nazarımı vererek baktım, gördüm ki, resul Ekrem hazretleri evvela iki rekat hafife kıldılar. Sonra iki rekat tavile yani uzun. Çok süren namaz kıldılar ki, Adeta kıldıkları namazın üç misli miktarı idi. Bu manayı ifade için zeyt tavileteyn yani iki uzun lafızlarını tehkiden zikrettiler. Daha sonra iki rekat daha kıldılar. Bu iki rekat evvelki kıldıkları iki rekata nispetle idi. Daha sonra yine iki rekat kıldılar. Bu da öncekine nispetle idi. Daha sonra yine öncekine nispetle kısaca olarak iki rekat daha kıldılar. Bundan sonra yine iki rekat kıldılar. Bu da öncekine nispeten kısa idi. Sonra üç rekat vitir kıldılar. Resul-i Ekrem Hazretlerinden sudur eden namaz on üç rekat oldu. Başlangıçta kıldıkları iki rekat hafifeden ayrı idi. Ancak iki rekat hafife ile on beş rekat namaz oldu ki on ikisi teheccüd Üçü vitir namazı idi. Dokuzuncu hadis, Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan mervidir. Haber verdi ki, Ebu Seleme Hazreti Aişe'den resul Ekrem Hazretleri, Ramazan gecelerinde teheccüd namazı ne keyfiyette kılarlar idi diye sual etti. Hazreti Aişe buyurdular ki, benim hanemde, benim gördüğüm şu vecihledir ki, Resul-i Ekrem Hazretleri Ramazan gecesinde ve sair gecelerde tevcut namazını 11 rekattan ziyade kılmazlar idi. Evvela 4 rekat namaz kılarlar idi ki o dört rekatın güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Yani o rekatların güzelliği ve uzunluğu öyle bir dereceye ulaşmıştır ki vasfı kabil değildir. Sonra 4 rekat namaz dahi kılarlar idi ki, güzellikte eşsiz, uzunlukta benzersiz, vasfı mümkün değildir. Sekiz rekat teheccüd namazını kıldıktan sonra, üç rekat vitir namazını bir selam ile kılarlar idi. Malum ola ki, hadisi şerifin zahiri delalet eder ki, Resul-i Ekrem hazretleri namazında dört rekatta bir selam verdiler. Bu rivayete göre, İmam-ı Azam yanında eftal olan budur ki, Gece ve gündüzde la, nafile namazlarda dörtte bir selam vermektir. Ama İmam-ı Muhammed ve İmam Yusuf yanında gece kılınan nafilelerde iki rekatta bir selam vermektir. Hazreti Zeyd'in geçmiş hadisteki rivayetinde olduğu gibi. Hazreti Ayşe buyurdular ki: Ben dedim ki ya Resulullah, siz yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını eda etmezdene ve uyarsanız, şayet ki uykudan uyanamayıp Bitir namazı geçer ise dedim. resul Ekrem Hazretleri cevap buyurdular ki, Ya Ayşe, ben uykudan uyanamayıp ve terk etme ve de geçmesinden korkmam. Zira benim zahirde gözlerim uyur, lakin kalbim uyumaz. Vakti geldiğinde kalkıp teheccüdü ve vitri eda ederim buyurdular. resul Ekrem Hazretleri teheccüd namazını daima bir tertip üzere kılmadığından, Hazreti Aişe dahi gördüğü gibi rivayet buyurdu. Nitekim daha önce geçen Zeyd'in rivayeti 13 rekat idi. Onuncu hadis Hazreti Aişe buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri ekser gecelerde 11 rekat namaz kılarlardı. Ve namazı bitirdikten sonra eğer sabah yakın ise, dinlenmek için mübarek sağ yanının üzerine yatarlar idi. Eğer sabah vakti yakın olmayıp seher vakti olur ise, uyku için yatarlardı. 11. Hadis Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bazı kere gece vaktinde dokuz rekat namaz kılarlar idi ki, altı rekatı teheccüd, üç rekatı vitir olur idi. Malum ola ki muhaddisler şöyle buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri teheccüdü vitir ile beraber yedi rekattan noksan ve on üç rekattan ziyade etmedilerdi. 12. hadis. Huzeyfe bin Yemani'den Mervi'dir. Huzeyfe gece vakti Resul Ekrem Hazretleri ile teheccüd namazı kılmış olduğundan onun namazının keyfiyetini beyana başlayıp buyurdular ki vakta ki Resul Ekrem Hazretleri namaz kılmayı dilediklerinde iftitah tekbirinde Allahu ekberu Zül melekuti vel ceberut vel Kibriya vel azameti Allahu Teala zatında ziyade bulunur melekut yani hakimiye sahibidir. Malikül mülktür. Ve gayb alemi tasarrufundadır. Ceberut sahibidir ki kahar demektir. Kibriya sahibidir ki noksanlıklardan münezzehtir. Azamet sahibidir ki künhü idrak olunmaktan münezzehtir. Lafz-ı şerifini buyururlardı. Huzeyfe buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bu kelimeleri okuduktan sonra Sure-i Fatiha ve Sure-i okudular. Sonra rükû ettiler. Rüküun müddeti kıyamı müddetine yakın idi. Ve rükûlarında subhan Rabbi Rabbiyel-Azim, Subhan-ı Rabbiyel-Azim, azim olan Rabbimi noksanlıklardan tenzih ederim lafzını çok çok okurdu. Sonra başını rükûdan kaldırıp kıyamda durmasının süre ve müddeti rükûn müddetine yakın idi. Halbuki kıyamda li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd hamd rabbime mahsus lafzı şerifini çok çok buyururlardı. Sonra secde elediler. Secdesinin müddeti rükuundan sonra olan kıyamın müddetine yakın idi. Halbuki secdede subhan rabbiyal aala subhan rabbiyal aala yüce olan Rabbimi noksanlıklardan beri kılarım lafzı şerifini çok çok buyururlardı. Sonra mübarek başlarını secden kaldırdı. İki secdenin arasında oturuşun müddeti secdenin müddetine yakın idi. Ve oturması halinde Rabbî gfirli, Rabbî gfirli, Rabbim beni mağfiret eyle. lafz şerifini çok çok söylerlerdi. Ve bu namazda dört sure-i celileyi okudular. şah dedi ki bu hadis-i şerifin zahiri iktiza eder ki Resul-i Ekrem hazretleri bir rekatta sure-i bakarayı okudu. Lakin Ali İmran ve Nisa ve Maide'yi ikinci rekatta mı okudu yahut geri kalan üç rekatta mı okudu açıklamadı. Bazılar buyurdular ki zahir olan o namaz dört rekat idi. Geri kalan üç rekatta Ali İmran ve Nisa ve Maide'yi okudu. İkincinin birinciden uzun olması lazım gelmemesi için idi. İmam-ı Tirmizi buyurdu ki resul Ekrem Hazretleri Suri Nisa'dan sonra Maide mi okudu, yoksa Sure-i En'am'ı mı okudu? Rivayet eden Şube şüphe etti. Beytte ey kişi, bütün gece sabaha kadar uykudasın. Kabrin için bir ışık yak. Yani kalk, geceleyin teheccüd namazı kıl. Zira gece kılınan namazın sahibine Allah üç nur ihsan eder. Biri o kimsenin kalbinde bir yüzünde ve biri dahi o kimsenin kabrindedir. On üçüncü hadis, Hazreti Aişe buyurdular ki, resul Ekrem hazretleri bir bütün gece bir ayet ile kaim oldular. İbadetle geçirdiler. Yani o gece namazda, her rekatta o ayeti tekrar okudular demektir. Ebu Ubeyt, Ebu Zer'den rivayet ederek, Fedail-i Kur'an adındaki kitabında buyurdular ki, Resul Ekrem Hazretleri kıyamda ve rükuda ve secûtta bir ayeti okuduğu halde gecelerden bir gece ta sabaha kadar namaz kıldı. Hazreti Ebu Zer'den soruldu ki o ayet hangi ayet idi? Ebu Zer cevap buyurdular ki İn tuazzibühüm fe innahum ibâdük ve in tâfir lehüm fe innike entel azîzul Eğer Kendilerine azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen, izzet ve hikmet sahibisin. Maide 118 ayeti i kerimesiydi. Sahih-i Müslim'de Hazreti Ali'den ve İbni Abbas'tan rivayet olunan hadislere binaen, bizlere rükuda ve secdede Kur'an okunmasından neyi ulaştı? Yani Resul-i Ekrem Hazretleri kıyamda ve rükuda ve secdede bir ayet ile Namaz kılmışlar diye biz de kılar isek caiz değildir. 14. Hadis Abdullah bin Mesud'dan Mervidir buyurdular ki Bir gece resul Ekrem Hazretleri ile namaz kıldım. Bir derece kıyamda durdular ki ben hoş olmayan bir iş düşündüm. İbn-i Mesud'a sordular ki kastedip düşündüğünüz şey neydi? İbn-i Mesud cevabında resul Ekrem Hazretleri'nin kıyamda uzun durmasından hatırıma geldi ki Kendileri kıyamda kılar olduğu halde oturayım ve namazı oturduğun yerde kılayım. Lakin bu husus edebe aykırı olmakla o fikri def edip yine kıyamda durdum buyurdu. 15. hadis Aişe'den mervidir ki, resul Ekrem hazretleri oturduğu yerde namaza başlayıp oturduğu halde Kur'an okurlar idi. Ve okuduğu sureden tahminen 30 ya 40 ayet miktarı kaldıkta, Ayak üzerine kalkıp o geri kalan ayetleri kaim olduğu halde okurlardı. Bu kavli şeriften anlaşılır ki, oturuşta okuduğu 30 ya 40 ayetten ziyade imiş. Zira çok kere geri kalan şey diye az nesneye denilir. Sonra rükû ve secde edip, sonra ikinci rekatta dahi, ilk rekatta tafsil olunduğu vecih üzere işler idi. Bu hadis-i şerifte, nafile namazda böyle yapmanın cevazını beyan vardır. Lakin Kur'an'ı çok okur ise, mesela her bir rekatta yarım cüz yahut daha ziyade okur ise demektir. 16. Hadis Abdullah bin Şakik'ten Mervidir buyurdular ki, resul Ekrem hazretlerinin nafile kıldığı namazın keyfiyetinden Hazreti Aişe'den sual ettim ve buyurdular ki, resul Ekrem hazretlerinin adetleri bu idi ki, bir gece salat-ı tavileye, yani uzun, peş peşe olan namazı ayakta kıldığı halde ve bir gece salat-ı oturur olduğu halde kılarlar idi. Okumayı tamamladıktan sonra rükû'a ve secdeye kıyamdan intikal eder idi. Yani kıyamdan rükû'a ve rükû'dan secdeye demektir. Eğer oturdukları yerden namaza başlayıp okumayı oturduğu yerde ederler ise, rükû ve sücudu dahi oturdukları yerde ederler idi. Malum olaki ulama ulema icma ettiler ki, ümmet kıyama kadir iken, nafile namazı oturarak kılmak caizdir. Lakin, sevap cihetinden kaimin yarı sevabına müstahak olur, dediler. Ama, Resul-i Ekrem hazretlerinin kıyamı ve ümmete kıyas olunmaz. Zira, o cevazı beyan için işler idi. 17. hadis Peygamberimizin temiz hanımlarından Hazreti Hafsa'dan mervidir. Malum olsun ki resul Ekrem Hazretleri Hazreti Hafsa'yı hicretten 30 ay sonra Şabanın başında tezevvüc eyledi ve Hafsa muhacirlerden idi ve 60 yaşına ulaştığında hicretin 45. senesi Şaban'ında vefat etti ve resul Ekrem Hazretlerinden 60 hadis rivayet buyurdu ve Hazreti Ömer'in kızları idi. Hazreti Hafsa buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri, nafile namazda oturduğu halde kılardı ve bir kısa sureyi okuyor bir derece Kur'an'ın huruf ve harekat ve sekenatını tebiyin ve meharicini çıkışını temyiz edip ayırarak, teenni yoluyla manasını düşünerek okur idi ki, hatta resul Ekrem Hazretleri'nin açıklaması üzere, okuması sebebiyle okudukları sureyi Enfal gibi bir kısa sure mesela sureyi Araf gibi uzun sureden uzun olur idi. 18. hadis Hazreti Ayşe Ebu Seleme'ye haber vererek buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri nafile namazı ekseri oturduğu halde kılmadıkça ahirete teşrif etmedi. Yani Hazreti Ayşe demek ister ki Resul-ü Ekrem Hazretleri ömrünün sonlarında nafile namazları ekseri oturduğu halde kılarlardı. Altıncı bab Resul-i Ekrem hazretlerinin duha yani kuşluk namazı kılması hakkında varit olan hadis-i şerifin beyanı hakkındadır. Kuşluk namazının ilk vakti göğün kenarından güneş iki mızrak boyu çıktığı vakittir. Son vakti zeval vaktinden evvelce olan vakittir. Malum ona ki kuşluğun ilk vaktinde kılan namaza işrak namazı denir. Ve kuşluğun son vaktinde kılınan namaz salat-ı zeval ve evvabin namazı denir. Ama bu iki vaktin ara yerinde olan namaza duha yani kuşluk namazı tesmiye olunur. Birinci hadis. Maazeden mervidir buyurdular ki, Bir gün Ümmü Mü'minin Hazreti Aişe'den Resul-i İkram Hazretleri, ''Duha namazını kılar mı idi?'' diye sordum. Hazreti Aişe cevap verdi ki, ''Evet, Resul-i Ekrem hazretleri duha namazını bazen dört rekat kılarlar idi ve bazen aziz ve celil olan Hazreti Allah, dilediği miktarı dört rekat üzerine ziyade eder idi.'' buyurdu. Lakin, hadisçiler beyan ettiler ki, ''Resul-i Ekrem hazretleri duha namazını on iki rekattan ziyade kıldığı rivayet olunmadı.'' dediler. Ama ekseri dört rekat kılar idi dediler. Ve yine hadisçiler dediler ki duha namazının en azı iki rekat caiz ise de dört rekat kılmak eftaldir dediler. İkinci hadis Enes bin Malik'ten merviidir ki resul Ekrem hazretleri duha namazını altı rekat kılarlar idi yani bazı vakitte demektir. Üçüncü hadis, Abdurrahman bin Ebi Leyla'dan mervidir buyurdu ki, Bana sahabeden bir kimse, Resul-i Ekrem hazretlerinin duha namazını kıldığını haber vermedi. Ancak Ümmehani haber verdi. ümm haber verdi ki, Resul-i Ekrem hazretleri Mekke'nin fethi gününde ümm hanesine teşrif buyurdular. Ve teberrüken yani uğur ve bereket sebebiyle gusl eylediler gusülden sonra sekiz rekat duha namazını kıldılar. Ümmühani buyurdu ki, ben hiçbir vakitte, resul Ekrem hazretlerinin farz ve nafile namazlarında bu kıldığı sekiz rekat namaz gibi hafif namaz kıldığını görmedim. Lakin rükû ve sücudu tamam eylediler. Yani Ümmehaniyenin Resul-i Ekrem'in kıldığı sekiz rekat hafif idi buyurması, namazın kıyamında uzun sure ve teşehhüdlerde uzun dua eylemediler demektir. Yoksa tadil erkanı terk demek değildir. Malum ola ki Resul Ekrem Hazretlerinin duha namazını daima hafif çakıldığı bu hadis-i şerif ile sabit olmaz. Zira onun fetih gününde başka meşguliyet olduğundan hafif kıldılar. 4. hadis. Abdullah bin Şakit'ten Mervi'dir Buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri duha namazını kılar mı idi diye Hazreti Ayşe'den sordum. Hazreti Aişe cevap olarak kılmazlar idi. Ancak seferden geldiği vakit kılarlardı buyurdu. Mervidir ki resul Ekrem Hazretleri seferden geldiğinde elbette kuşluk vaktinde gelip evvela mescide teşrif buyururlar idi. Ve mescitte iki rekat namaz kılıp mescide otururlar idi. Beşinci hadis Ebu Said el Hudri'den Mervidir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bazı günlerde kuşluk namazını kılarlar idi ki, hatta biz resul Ekrem Hazretleri kuşluk namazını terk etmez der idik. Ve sonra terk ederler idi ki, hatta biz resul Ekrem Hazretleri bir daha kuşluk namazı kılmaz der idik. Müslüm sahihinde buyurdular ki, kuşluk namazının faydalarından biri budur ki, insanda olan, 360 mahsala lazım gelen sadakaya kuşluk namazı kifayet eder. Altıncı hadis Ebu el Ensari'den Mervidir buyurdular ki Resul-i Ekrem hazretlerinin Şems'in zevali akabinde dört rekat namaz kılmak adet seniyelerinden idi. Hazreti Halid buyurdu ki ben Resul-i Ekrem hazretlerinin bu dört rekat namaza devamlılıklarını görüp kendilerinden hikmetini sordum. Buyurdular ki, göğün kapıları zeval vaktinin akabinde açılır ve öğlen, öğle namazının edasına kadar kapanmaz ve benim bir hayır amelimin o saatte göğe yükselmesine muhabbet ederim. Yani bu hikmete mebidi, bu namaza devam ederim buyurdular. Hazreti Halid Ebu Eyyub buyurdu, Ya Resulallah, bu dört rekatın her birinde zamm-ı sure var mıdır dedim. Evet vardır buyurdu. Ve bu dört rekatı ikişer rekat kılıp selam vermek olur mu diye sordum. İki rekatta bir selam olmaz. Belki dört rekat kılıp kade Ahire'de selam verilir buyurdular. Yedinci hadis. Abdullah bin sahaptan mervidir ki Resul-i Ekrem hazretleri Güneş gündüzün yarı dairesinden zail olduğunda, Öğlenin farzından evvel dört rekat namaz kılarlar idi. Ve Resul-i Ekrem hazretleri buyurdular ki, Zevalden sonra bir saat vardır ki, O saatte gök kapıları açılır. Ve benim bir ameli salihimin, O saatte göğe çıkmasına muhabbet ederim, isterim buyurdular. Beyzavi buyurdular ki, Bu rivayet olunan dört rekattan Murat öğlenin farzından evvel kıldıkları, öğlenin sünnetidir. Bir tek kelimeyi aynı anda, milyon, belki milyar kelime olarak cilve-i kudret, sahife havada istinsah ettiği gibi اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ تَيِّبِ ona ancak güzel sözler yükseleri ulaşır. Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Fatır 10. Ayetinin remziyle her kelime-i tayyibe bütün küreyi havada birden, adeta zamansız, kalemi kudret ile istinsah edildiği gibi manevi ve makbul hakikatların bir yazar-bozar tahtası hükmünde olan küreyi havada kudretin acip bir mucizesinin zamanı Adem'den beri ülfet perdesi altında ehliyet nazarında saklandığı gibi şimdi radyo namı verdikleri aynı hakikat ile sabit olmuş ki İçinde hassiz bir ilim ve hikmet ve irade bulunan, gayri mütenahi bir kudreti ezeliyenin cilvesi, her zerre yahawai de hazır ve nazırdır ki, hassiz ayrı ayrı kelimeler, her bir zerre havai'nin küçücük kulağına girip incecik dilinden çıktığı halde karışmıyor, bozulmuyor, şaşırmıyor.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 Öğlenin farzından evvel dört rekat namaz kılarlar idi. Resul-i Ekrem hazretlerinin öğlenin farzından önce yani zevalin arkasında öğlenin sünnetini kıldıklarını ve bu namazın rekatlarında uzattıklarını zikrederlerdi. Yedinci bab. Kişinin kendi evinde tetavvû yani nafile, namazını kılmasının eftal olduğu beyanındadır. Tetavvû ile murat Farzın dışında olan namazdır ki, müekked sünnetler ve müstahatlar ve kuşluk ve bunların emsali gibi. Birinci hadis, Abdullah bin Said'den Mervi'dir, buyurdular ki, ''Nafile namazı evimde mi kılmak daha eftaldir, yoksa mescitte mi eda etmek eftaldir?'' diye Resul-i Ekrem hazretlerinden sordum. Buyurdular ki, ''Sen görüyorsun ki benim evim mescide ziyade yakındır.'' Ve ben evimde nafile namaz kılmayı mescitte kılmaktan ziyade severim. Yani, resul Ekrem Hazretleri demek ister ki, nafile namazı evimde kılmam kolay olması için değildir. Lakin farzları mescitte kılmak bana sevimlidir buyurdular. Ulema, nafile namazı evde kılmak sevgili ve güzel olduğunun yönünü şöyle beyan ettiler ki, riyadan uzak ve bereketi eve ulaştığından başka Şeytanı evden kovmaya sebeptir. Sekizinci bab. resul Ekrem Hazretlerinin orucu hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Birinci hadis. Abdullah bin Şakik'ten Mervidir. Buyurdular ki, ben Hazreti Aişe'den resul Ekrem Hazretlerinin nafile orucundan sordum. Hazreti Aişe cevap buyurdu ki, birçok günde şu yönüyle oruçlu olurlar idi ki, Hatta biz ayın günlerini bütün oruç oldular derydik. Ve yine bazen orucu şu yönüyle terk eder idi ki, Hatta biz ayın günlerini bütün iftar etti, tutmadı derydik. Hazreti Ayşe buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurduğundan beri, Ramazan-ı Şerif'ten başka bütün bir ayı oruç tutmadılar. Yani resul Ekrem Hazretlerinin nafile orucu bir aydan noksan olur idi. Mesela 15 gün, 20 gün gibi. Malum ola ki, Ramazan orucu hicri ikinci senede farz olup, resul Ekrem hazretleri 9 kere Ramazan tutmuşlardır. İkinci hadis, Hazreti Enes'ten mervidir. Hazreti Enes'ten, resul Ekrem hazretlerinin tetavu orucundan soruldu. Hazreti Enes cevap verdiler ki, resul Ekrem hazretlerinin tetavu orucunda, Adet i bu idi ki, bazen bir ayda şöyle oruçlu olup devam ederler idi ki, hatta biz onun o ayın hiçbir gününde iftar etmek istemez zannederdik. Ve bazen bir aydan şöyle iftar ederler idi ki, biz o ayın hiçbir gününde oruçlu olmazlar zannederdik.'' Yani bazen bir ayda ekseriye oruca devam ederler ve bazen bir ayda ekseriye iftara devam buyururlar idi demektir.'' Ama her ay birbiri ardınca böyle idi demek değildir. Ve Hazreti Enes buyurdular ki, Sen resul Ekrem Hazretlerini gece vakti namaz kılar görmeyi düşünmeyip, Uyur düşündüğün zamanda namaz kılar görür idik. Ve uyur görmeyi düşünmeyip, namaz kılar düşündüğün zamanda uyur görür idik. Yani gece vakti resul Ekrem Hazretlerinin nafile namazı senin düşündüğüne uymaz bir tarz üzere değildi. Belki her nice müyesser ve kolay olur ise öyle ederlerdi. Orucu dahi buna kıyastır. Üçüncü hadis İbni Abbas'tan Mervi'dir buyurdular ki resul Ekrem Hazretleri bazı günlerde bir derece oruç olurdu ki hatta biz onun bu oruçtan iftar eylemek istemez derydik. Ve bazı günlerde öyle iftar ederler idi ki hatta biz bir daha oruçlu olmak istemez derydik. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri Medine'ye teşrif buyurduğundan beri Ramazan'dan başka bütün bir ayı oruçlu olmadılar. Yani İbni Abbas, resul Ekram Ekrem Hazretlerinin nafile olan orucu bir aydan eksik olur idi buyurdular. Dördüncü hadis. Ümmü Selemed'in Mervidir buyurdular ki, ben Resul-i Ekrem Hazretlerini iki ay birbiri ardınca oruçlu olduğunu görmedim illa Şaban ve Ramazan aylarını peşperişe oruçlu olurlar idi. Malum ola ki Hazreti Aişe ve İbni Abbas'tan önceden rivayet olunan birinci ve üçüncü hadisler, Resul-i Ekrem Hazretlerinin Ramazandan başka bütün bir ay oruçlu olmadıklarını anlattığından bu hadis-i şerif dahi, Resul-i Ekrem Hazretlerinin Şaban ayını tamamen oruçlu olduğuna delalet ettiğinden önceki hadislere zahiren Muhalif görülüyorsa da, Şaban ayının ekser günlerinde oruçlu olduklarından, Ümmü Seleme Hazretleri, ekser için külli bir hüküm olması kaidesiyle, Şaban ayında oruçlu idi demek istediğinden, geçen hadisin beyanlarına muhalif değildir. Beşinci hadis. Hazreti Aşe'den Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri aylardan bir ayda, Şaban'da oruçlu olduğundan çok oruçlu olduğunu görmedim. Yani sair aylara nisbetle Şaban'da orucu çok idi demektir. resul Ekrem Hazretleri Şaban ayı günlerinde oruçlu olurlar idi. Ancak gayet az günlerde oruçlu olmazlar idi. Belki ekser günlerde oruçlu olurlar idi. Nesai ve Ebu Davud, Üsame bin Zeyd'den rivayet buyurdular. Üsame buyurdular ki, Ya Resulallah, siz... Şaban'da oruçlu olduğunuz kadar, diğer aylarda oruçlu olmazsınız. Bunun hikmeti nedir diye sorulduğunda cevaben buyurdular ki, Ya Üsame, Şaban ayı öyle bir aydır ki, Recep ve Ramazan arasındadır. Halk onun faziletinden gafildir. Ve Şaban'da kulların amelleri Allah'ın huzuruna yükseltilir. Ben dahi isterim ki, benim amelim oruçlu olduğum halde yükseltile. Altıncı hadis i̇bn Mesud'dan Mervidir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri her ayın evvelinde üç gün oruçlu olurlar idi. Ve Cuma günlerinde askerle iftar ederler idi. Yani ekser Cuma günleri oruçlu olurlar idi. Bazı ulema buyurdular ki, İmam-ı Azam ve İmam-ı Malik'e göre, Cuma günü oruçlu olmak güzeldir. Ama Cumhur çoğunluk, Şafii Cuma gününü oruca tahsis etmek, Mekruhtur, dediler. 7. Hadis Hazreti Aişe'den Mervidir, buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri, Pazartesi ve Perşembe günlerinde, Oruçlu olmak uygun olduğunu, Düşündüğünden dolayı, O günlerde orucu talep ederler, Ve oruçlu olurlar idi. Ebu Katade, Rivayet eder ki, resul Ekrem Hazretleri, ekseri pazartesi günü, Oruçlu olduğunun sebebinden, Soruldu. Cevap buyurdular ki, yani haftanın ikinci günü olan pazartesi gününde dünyaya geldim. Ve pazartesi gününde Kur'an nazil oldu. Sekizinci hadis. Ebu Hureyre'den Mervi'dir. resul Ekrem hazretleri buyurdular ki, Kulların amelleri pazartesi ve perşembe günü Allah'ın huzuruna arz olunur. Ve ben nahi isterim ki benim amelim oruçlu olduğum halde arz oluna buyurdular. Malum ola ki, i̇bn Talha, i̇bn Abbas'tan rivayet etti ki, Herkesin hayır ve şer ameli, hatta yeme ve içmesiyle söylediği sözü ve görüp ve dinlediği dahi yazılıp arz olunur. Ve dahi amellerin arzı iki çeşittir. Biri umumi arzdır ki, her sabah ve akşam vaki olur. Ve biri dahi hususi arzdır ki, pazartesi ve perşembe günlerinde vaki olur. Dokuzuncu hadis. Hazreti Ayşe'den mervidir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri bir ayın günlerinden, cumartesi, pazar, pazartesi ve sonra gelen ayda, salı ve çarşamba ve perşembe günlerini oruçlu olurlar idi. Hadiscilerden Tayyib'i buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri açıklandığı şekliyle, oruçlu olmakla ümmete sünneti talim buyurdu. Ama Altı gün hafta günlerini peş peşe oruçlu olmadıkları, ümmete bu babda resul Ekrem Hazretlerine uyarak zahmet olmasın diye merhametindendir. Onuncu hadis, Hazreti Ayşe'den Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri hiçbir ayda Şaban'da oruçlu olduğu kadar oruçlu olmazlardı. Belki Şaban'da çok oruçlu olurlar idi. 11 hadis, Muazeden Mervi'dir. Buyurdular ki, ben Hazreti Aişe'den resul Ekrem Hazretlerinin her aydan üç gün oruçlu olmak adeti mi idi diye sual ettim. Cevabında, evet adeti idi dedi. Muazet dedi ki, ben yine Hazreti Aişe'den Resul-i Ekrem Hazretlerinin her ayda oruçlu olduğu bu üç gün ayın neresinde idi? Evvelinde mi, ortasında mı, sonunda mı diye sordum. Hazreti Aişe, Resul-i Ekrem Hazretlerinin yüksek muratları her nice olur ise, oruçlu olurlar idi. Gerek evvelinde, gerek ortasında. Gerek sonunda olsun, yüksek neslerinde beraber idi diye cevap buyurdu. Ulama buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri her ayda, üç günü oruç için tayin etmediklerinin sırrı budur ki, eğer belli kılsa, her ayda üç günün orucu, vacip zan olunur idi. Vacip zan olunmaması için üç günü muayyen kılmadılar. Eğer bir kimse sünneti icra için belirtmeksizin her ayda üç günü oruçlu olsa sünneti icra etmiş olur. 12. Hadis Hz. Ayşe'den Mervidir buyurdular ki Resul-i Ekrem hazretlerinin bi'isetinden yani peygamber olarak gönderilmesinden evvel cahiliyet vaktinde Kureyş aşure gününde oruçlu olurlar idi. resul Ekrem hazretleri dahi aşure gününde oruçlu olurlar idi. resul Ekrem hazretlerinin bu günde oruçlu oldukları mücerret olarak hayır ameli olmakla o günün orucuyla memur olmuş ola dediler. Ama zamanı cahiliyette Kureyş'in bu günü oruçlu olduklarının sebebi Hz. Hazreti Hz. İbrahim şer şeriatına imtisalendir, dediler. Hazreti Aişe buyurdular ki, Vaktaki Resul-i Ekrem Hazretleri Medine'ye teşrif buyurdular. Aşure gününü oruçlu oldular. Ve başkalarına dahi oruçlu olmalarını emir buyurdular. Hicretten sonra bu günü tutmak farz olduğu için. Çünkü Ramazan farz oldu. Farziyeti Ramazan orucuna münhasır olmakla Aşure'nin farziyeti mensuh oldu, hükmü ortadan kalktı. Müstahap olmak üzere isteyenler Aşure gününde oruçlu olur, istemeyenler terk eyler. 13. hadis. Hazreti Alkame'den mervidir. Buyurdular ki: Resul Ekrem Hazretleri nafile namaz ve orucu bazı günlerde tahsis ederler mi idi diye Hazreti Ayşe'den sordum. Hz. Ayşe cevap olarak, Resulü Ekrem Hazretlerinin ameli devamlı idi. Ve sizin hanginiz onun tahammül ettiği amele tahammül edebilir? Ve onun devamlılığı gibi hanginiz devama takat getirebilir? Onun her bir ameli en mükemmel şekildedir. Hemen siz onun ameline uymaya ve benzemeye gücünüz yettiği kadar çalışınız yeter buyurdular. 14. Hadis Hazreti Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki, Resul-ü Ekrem Hazretleri benim evime teşrif buyurdu. Halbuki benim yanımda bir hatun var idi. Bu hatun kimdir diye sual buyurduklarında, geceleri namaz ve zikir ve tilavet ile meşgul olup, sabahlara kadar uykuyu, terki, mutaat edilmiş olan, havla adında cariye kızdır cevabını verdim. Resul-ü Ekrem Hazretleri buyurdular ki, amellere gücünüz yettiği kadar meşgul olunuz. Kudretinizin derecesinden hariç olan amele devam ile kendinize meşakkat vermeyiniz. Allahu Teala fazl ve sevabı kesmez. Ta ameli kesip dilemekten yorulmadıkça, yani amelinizi kesip duadan geçmedikçe buyurdular. 15. Hadis Ebi Salih'ten Mervi'dir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretlerine hangi amel mahbul ve sevimli idi diye Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ayşe'den sordum. Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme cevap olarak resul Ekrem Hazretlerinin nezdinde makbul olan amel sahibi ona devam ettiği ameldir. Eğer o amel az bile olsa buyurdular. 16. Hadis Alf bin Malik buyurdular ki Bir gece resul Ekrem Hazretleri ile beraber bulundum. Misvak kullanmayı buyurup sonra abdest aldı. Ve sonra namaz kılmaya kalktılar. Ben dahi kendisiyle beraber namaza kalktım. Ve Resul-i Ekrem Hazretleri iftitaht tekbiriyle namaza başlayıp, Fatiha'yı okuduktan sonra, Sure-i Bakara'yı okumaya başladı. Ve Bakara suresini okurken, bir rahmet ayeti geldiğinden durup, Hazreti Allah'tan rahmet rica buyurur. Ve bir azap ayeti geldiğinde durup, azaptan Allahu Teala'ya sığınırlar idi. Malum ola ki, bu keyfiyet ile namaz nafileye mahsustur dediler. Avf buyurdu ki, resul Ekrem Hazretleri Bakara suresini bu keyfiyet ile tamamladıktan sonra rükû buyurdu. Rükûda kıyamda durdukları kadar durdular ve rükûda subhanezil ceberûd vel melekûd ve kibriyâi vel azameti lafz-ı şerifini okurlar idi. Yani ceberûd ve melekut ve kibriyâ ve azamet sahibi olan... Allah-u Azimuşşan'ı noksanlıklardan tenzih ederim. Rükudan sonra secde buyurup, secdelerinde rükuda durdukları kadar durup geçen tesbihi okudular. Birinci rekattan sonra, ikinci rekatta Fatiha'yı okuduktan sonra sureyi Ali İmran'ı okudular. Üçüncü ve dördüncü rekatta dahi birer sure okuyup rükû ve sucud ve tesbihlere birinci rekattaki gibi riayet buyurdular. Dokuzuncu bab. resul Ekrem hazretlerinin, Kur'an-ı Azimuşşan'ı ne vecihle okuduklarının keyfiyeti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Malum ola ki, resul Ekrem hazretleri yakıcı ve tesirli, sada sahibi oldukları, yani hoş ses bulundukları cihetle, Kur'an okumaya başladıkları vakit, Dinleyenleri vecde ve hale gark olurlardı. Ve Kur'an-ı Kerim'i bazen gizli ve bazen aşikârı olarak tilavet ederlerdi. Resul-i Ekrem hazretlerinin sadası her ne kadar müsait ise de ne tagannî eyler ve ne de sesini yükseltirlerdi. Ceheren okudukları vakit mübarek seslerini evin dışından işitmek mümkün olmadığından... Yalnız evin içinde işitilebilirdi. Tahannisi tabii olup hızlı veya bildirme suretiyle talimi değildi. Malum olduğu üzere tahanni biri tabii ve diğeri talimi olarak iki kısımdır. Birinci kısmı talimsiz ve nagamat, ahenk ve güzel ses olmadan okuyuştur. Bu okuyuş tabiatının sek ve iktizasıyla olduğundan alimlere göre caizdir. İkincisi fenn musiki ve negamat talim ile hasıl olur. Bu kısım ile ve bu yolda Kur'an-ı Kerim tilaveti caiz değildir. Birinci hadis, Yala bin Memlek'ten Mervidir. Yala bin Memlek, Resul-i Ekrem Hazretlerinin Kur'an okumasının keyfiyetini Ümmü Seleme'den sual etti. Ümmü Seleme durmadan vasfı başlayarak, Resul-i Ekrem hazretlerinin kıraatını kelime kelime açıklayıcı idi deyip, onun kıraatı gibi tertil ve tebiyin ederek, yavaş yavaş, yerli yerinde okuyup açıklayarak, Kur'an okumaya başladı. Bu hadis-i şeriften anlaşıldı ki, Resul-i Ekrem hazretleri Kur'an tilavetini olduğu gibi, hakkıyla mahari cuhurufa yani ağızda harflerin çıktığı yere, harflerin yerli yerince çıkmasına riayet buyurarak tecvit üzere teenni ile kıraat buyururlar imiş. İkinci hadis Katade'den Mervidir buyurdular ki resul Ekrem Hazretlerinin Kur'an-ı Azimuşşan'ı kıraat etmesinin keyfiyetini Hazreti Enes'ten sordum. Hazreti Enes Resul-i Ekrem Hazretlerinin kıraatı met sahibiydi. Yani huruf met ve huruf linde met edip Mesela medd-i tabiide bir elif ve medd-i muttasıl ve mufasıl da dört elif miktarı. Velhasıl tecvid ilminde kıraat-ı seba'nın resul Ekrem hazretlerinin rivayet ettiği metler ne şekilde ise o şekilde metlere riayet buyururlar idi. Demek olup yoksa gereksiz medde mübalağa ederdi demek değildir. Kıraat-ı seba'a yani Kur'an-ı Kerim'i yedi türlü okuma tarzı. Mana değişmemek üzere Kur'an-ı Kerim, Kureş, Hüzeyl, Havazin, Kinane, Sakif, Temim ve Yemen lehçeleriyle. Sırat, Malik, Cibril gibi kelimelerin yedi türlü okunmasına denir, yedi türlü okuma. Üçüncü hadis. Ümmü Selemeden Mervidir buyurdular ki, Resul-i Ekrem Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'ı kıraat buyurduğunda kıraatını, ayetin sonlarında durmalarıyla kıt'a kıt'a ederler idi. Yani resul Ekrem Hazretleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip durur idi. Sonra el Rahim deyip yine dururlardı. Yani her ayette dururlardı. Ve Maliki Yevmiddin okuyup Meliki Yevmiddin okumazlar idi buyurdu. Cumhur Kurra ise Millet-i okudukları cihetle Ümmü Seleme'nin Maliki Yavmiddin kıraatını işitmemiş oldukları anlaşılır. 4. hadis Abdullah bin Ebi Kays'tan mervidir. Buyurdular ki: Resul-ü Ekrem Hazretlerinin kıraati gizli miydi yahut açıktan mı idi diye Hazreti Ayşe'den kıraatının keyfiyetini sordum. Cevap verdiler ki: Resul Ekrem Hazretleri Kur'an-ı Azimi gizli ve açık olarak her bir şekliyle okurlar idi. Bazen gizli ve bazen açık kıraat buyururlar idi. İbni Kaş dedi ki: "Bu cevabı aldığımda mesrur olup elhamdülillah. Allahu Azimuşşan Şan dinde genişlik buyurup kullarını tazyik etmedi." dedim. 5. hadis. Hz. Ali'nin kız kardeşi Ümmü Haniden Mervidir buyurdular ki: ben serir ve tahtın üzerinde olduğum halde, resul Ekrem hazretlerinin Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuduğunu gece vakti işitir idim. Bu hadisten Murat Resul-i Ekrem hazretlerinin açıktan Kur'an okuduklarını beyandır. Yedinci hadis. Katade'den mervidir, buyurdular ki, Allah bir peygamber göndermedi ki, illa güzel yüzlü ve hoş sesli olarak göndermiş olmasın. Katade buyurdular ki, ümmetu Muhammed sizin peygamberiniz tüm peygamberlerden ziyade güzel yüzlü ve ziyade hoş sesli idi. Yüksek sadası iyi idi ama tahanni etmezler idi. Sekizinci hadis İbni Abbas'tan Mervidir buyurdular ki, Resul-i Ekrem hazretleri okuduğunda öyle bir vecihle okurlardı ki, kendileri evin oldukları halde, Evinde oldukları halde, evin içinde olan kimseler dinler idi. Ziyade açık olarak kıraat etmezler idi ki, evin dışında işler dinlemiş olalar. Yani nihayet derecede açıktan okunmaz ve gayet gizli dahi yapmazlar idi. Onuncu bab, resul Ekrem Hazretlerinin ağlamaları hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Resul Ekrem Hazretleri huşu ve huzularında kemal derecesine ulaştıkları ciyetle haf ve tazimi, kibriya ve sevk ve muhabbet-i ilahiyeye bağlılık ciyetiyle mübarek kalplerinin inleyiş ve eniğini zahir olup ve eğer benim bildiğimi siz dahi bilmiş olsanız hiçbir vakit gülmeyip hemen ağlardınız buyurarak azamet kibriyadan korkmak muktezai beşeriyetten olduğunu beyan ve ifade buyurdular. Taat ve ibadet esnasında kalben ağlamak adet-i kerimeleri cümlesinden olup hatta bazen namaz kılarken kalbi şeriflerinden ateş üzerinde kaynayan sularda zuhur eden süt kaynaması gibi coşma ve galeyan sesi işitilirdi. Ölüye dahi ağlamak adeti şerifelerinden idiyse de ağlamaları hüzün ve telaş ve korkun evinden olmayıp yalnız mübarek gözlerinden yaş akıtırlardı. Ve sızlanarak ve korkarak ölü üzerine ağlamaktan nehyederek mevtaya merhamet suretiyle ağlamak iktiza eder. Mümin ölü için hediye ve armağandır. Ölmüş olan ölümünden hoşnut olup onun haline yüksek ses ile ağlamak kârı akıl değil buyururlar idi. Her ne vakit mahzun ve üzüntülü olsalar mübarek sakallarını tutmak adeti nebevilerinden Olmak hasebiyle yüksek zatlarının hüznü malum olurdu. Kur'an-ı Kerim okunurken ayetlerin manalarını fikir ve düşünmek dahi alışıla gelen adetlerinden olduğundan Kur'an okutup dinlemeyi severler ve Furkan-ı Mübini dinler iken rikkat kalplerinden dolayı gözlerinde yaş dökerlerdi. Kur'an-ı Kerim'i dinlemekten muradı, Dinleyenin tam bir sevinç ve genişliğiyle, manaları düşünmeyi, okuyandan daha çok kadir olduğunu ima ile, Kur'an-ı Kerim tilavet olunurken, can kulağıyla dinleyip, Kur'an ayetlerinin yüksek manalarını hayal hazinesinde düşünerek, gerçek gerekçeleriyle amel ve hareket edilmesi gerektiğini kalim idi. Birinci hadis, Hz. Abbas'tan Mervi'dir buyurdular ki, ben Resul Ekrem Hazretlerinin huzurlarına geldim. Halbuki zat-ı namaz kılarlar idi ve içlerinde ağlamaktan dolayı bir coşku sesi var idi ki, ateş üzerine konmuş kaynayan çömleğin kaynamasından hasıl olan sada gibi idi. Bu hadis-i şeriften Resul Ekrem Hazretlerinin ibadette nihayet korku ve huşu içerisinde olduğuna delil olunur. Malum ola ki resul Ekrem Hazretleri geçmiş ve geleceği bağışlanmış olup Habibi Kibirya iken Allah-u şana korku ve şevkten kalbi saadetlerinin galeyanı zahir olduğunda biz biçarelerin korku ve dehşeti nasıl olmalı düşünülsün.